Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'nde 0.05 milimetreden ince plastik poşetlerin kullanımına sınırlama getirmek istiyor. Komisyona göre ince poşetler çevreye kalın poşetlerden daha fazla zarar veriyor. Çünkü insanlar bunları tekrar tekrar kullanmak yerine atmayı tercih ediyor. Avrupa Birliği'ne göre bu ürünler başta özellikle deniz canlılarına olmak üzere çevreye zararlı maddeler içeriyor... Önerileri sunan Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Yannes Potoknik, çok ciddi ve son derece görünür bir çevre problemini çözmek için harekete geçiyoruz. Avrupa'da her yıl 8 milyar plastik poşet etrafa saçılıyor ve çevreye büyük zarar veriyor, dedi. Komisyon 2010 verilerine göre her bir Avrupa Birliği vatandaşının yılda 200 plastik poşet kullandığını ve bunların %90'ının ince poşet olduğunu tahmin ediyor. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri süpermarketlerde ücret almak ve farkındalık kampanyaları gibi yöntemlerle plastik poşet kullanımını kayda değer şekilde düşürmeyi başardı. Danimarka ve Finlandiya'da kişi başına plastik poşet kullanımı yılda 4 adetken bu sayı Polonya, Portekiz ve Slovakya'da 446'ya varıyor. Komisyon üye ülkelerin Danimarka ve Finlandiya'yı örnek alarak zorunlu ücretlendirme veya vergiler getirmesini tavsiye ediyor. Ancak ülkeler plastik poşet kullanımını azaltma hedeflerini yakalayabildikleri sürece istedikleri yöntemi uygulamakta serbest bırakılıyor. Komisyon diğer ülkelerinde katı yasalar çıkarması halinde Avrupa Birliği'nde plastik poşet kullanımının %80'e kadar düşebileceğini söylüyor. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde çobanlar kendilerine saldırdığını söyledikleri bir hayvanı yanlarındaki tüfekle vurarak öldürdü. Öldürülen hayvanın nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı olduğu anlaşıldı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Kılıç, çok nadide bir tür. Tekrar ortaya çıkması bir mucize dedi. Yaşanan üzücü bir olay olduğunu kadar da bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyleyen WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem WWF ve IUC'nin girişimleriyle 2007 yılında bölgesel Kafkasya leopar koruma stratejisinin hazırlandığını hatırlattı ve şöyle devam etti. Deniz Kaplumbağası örneğinde olduğu gibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların katılımıyla bir stratejiyle, uyumlu bir ulusal eylem planının acilen hazırlanması ve planda yer alacak araştırma, koruma, izleme ve farkındalık yaratma çalışmalarının da hızla hayata geçirmesi gerekiyor. Doktor Sedat Kalem, Leopar gibi karizmatik bir türün ülkemizdeki varlığı, ulusal gurur vesilesi ve doğal alanlarımızın her şeye rağmen hala değerini kurduğunun da göstergesidir, diyor. Bu haber bütün dünyanın gözlerinin üzerimize çevrilmesine yol açmıştır. Ancak böyle bir olayla gündeme gelmek ülkemiz adına aynı derecede üzücü olmuştur. Bu olaydan ders çıkarmak ve bir daha aynı şeyi yaşamaktan kaçınmak için türün ülkemizdeki varlığının çok daha iyi anlaşılmasını sağlamak, hayvanın yaşamsal muhtemel habitatları ve kullandığı olası ekolojik koridorları belirleyip koruma altına almak, beslendiği dağ keçisi, karaca gibi büyük otoburların yeterli popülasyonlara sahip olmasını sağlamak, böylece insanla hayvanı karşı karşıya getirmeyecek önlemleri almak, yöre halkının uğrayacağı zararları ise tazmin etmek, farkındalık yaratmak ve izleme programlarını devreye sokmak zorundayız. Yapmamız gereken onun öldürülmesini değil, insanla birlikte var olmasını sağlamaktır, diyor Doktor Sedat Kalem, WWF Türkiye'den. Sinop'ta Japon-Fransız Konsorsiyumu ile hükümet arasında anlaşma yapıldığının duyulması üzerine Sinoplular sokağa çıktı. Nükleere inat yaşasın hayat. Sinop nükleer istemiyor sloganlarıyla bir araya gelen Sinoplular bir basın açıklaması yaptı. Termik santrale karşı mücadelelerini kazanan Gerzeliler de açıklamaya Gerzel'e direndik termiyi yendik. Sinop Gerze el ele nükleere güle güle yazılı pankartlarla katıldı. Basın açıklamasını okuyan Zeki Karataş, ülkesi sınırları içinde başka bir devlete ait bir nükleer santral yapılması düşünülen dünyadaki tek ülke Türkiye'dir. Doğası, turizmi, yeşili, mavisinin bir bulunmasıyla Türkiye'nin ender doğal güzelliklerini barındıran Sinop'a nükleer santral yapmak, üstelik nükleer atık deposu yapmayı düşünmek Doğa katil olmak demektir. Fukushima'daki korkunç nükleer felaket henüz tazeliğini koruyor. Çernobil kazasının yüzünden Karadeniz bölgesindeki ölümlerin %90'ının kanserden olması gerçeği de ortada. Ama Sinop ve arkasında tüm Türkiye halkı olarak direnen halklar termikçiyi bu şehirden ayrılmak zorunda bırakmışsa nükleeri de bertaraf etmeyi başaracaktır, diye konuştu. Bir nükleer santral kazasının ve atıklarının nasıl bir yıkım getirebileceğini teknik verilerle anlatan Karataş, Sinop'a ne de Türkiye'nin herhangi bir yerine nükleer santral yaptırmayacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz, diye konuştu. İyi ki doğdun gizem. Rusya'da Gazprom'un Kuzey Kutbuna yaptığı petrol aramasına karşı bir eylemle katıldığı için 18 Eylül'den bu yana cezaevinde tutuklu olup korsanlık ve holiganlık suçlamasıyla yargılanan Greenpeace aktivisti Gizem Akan 4 Ekim'de 25 yaşına bastı. Gizem'in annesi Tülay Akan'ın 46 gündür tutuklu olan kızına doğum günü mesajı şöyle. Canım kızım, yüreğindeki sevgi, yaşam coşkusu hep var olsun, heyecanın, enerjin hiç bitmesin, yüzünde gülücükler hiç eksilmesin, doğum günün, dünyadaki tüm güzelliklerin, iyiliklerin, barışın ve özgürlüklerin başlangıcı olsun. Sağlıklı, mutlu, özgür, nice yıllar diliyoruz, seni çok seviyoruz. 46 gündür zor koşullarda olduğun halde yaşama bu kadar sıkı tutunuyor olman sana olan güvenimi daha da arttırıyor, diyor annesi gizeme. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle Esankalın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan, Uygar Özesi Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.